Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Program konuğum Londra'dan yayına bağlanan küratör Fatoş Üstek. Fatoş, hoş geldin. Hoş bulduk Çelenk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Biz bu kaydı yaparken Londra'nın çok yoğun bir haftası. Freeze haftasına başlarken seni yakaladım. Bu hafta eminim katılacağın son, çok... Sayıda sergi, açılış, davet, buluşma, konuşma olacak. Sana güzel haftalar diliyorum. Bizim bu programı yayınladığımız gün ise Frizz'in o açılış hengamesi diyelim, açılış e, dönemi tamamlanmış olacak. Ama senin Frizz kapsamında, bu yılda Frizz için özellikle değerli bir edisyon, aynı zamanda onu da vurgulamak gerekir, e, kapsamında yaptığın program devam ediyor. Dolayısıyla buradan dinleyicilere öncelikle duyurmak istiyorum ki, Free Sculpture, e, Regent's Park'ta izleyiciyle buluşuyor. Fatoş Üsteyin küratörlüğünde bu yıl yapılıyor ve 21 farklı sanatçının işlerine yer veren bu tarihi İngiliz bahçelerinde, Regent's Park'ın içindeki bahçelerdeki bir sergi, bir program. E, i̇simleri ben hızlıca sayayım, listelemiş olalım. Bazılarının projeleri üzerine daha derin konuşuruz ama Gadamer Leyla Babirye, Sanford Biggers, Jill Bradley, Catherine Chuzes, Ayşe Erkman, Hünşehirako, Suhasini, Kerjival, Tony Mattelli, Louise Nevelson, Temiato Ogumbi, Zach Ove, Lili Ren, Hans Rosenström, Thomas Sarajeno, Yinka Sonibare, Josh Smith, Em Stephens, Holly Stevenson ve Hank Willis Thomas. Gördüğünüz üzere e, Türkiye'den de e, sanatçıların işlerini bu oluşumda görüyoruz. E, güzel bir yanı da şu, aslına bakacak olursanız e, bu projeyi deneyimlemeye başlamış durumdayız. Zaten şimdi hikayesini dinleyeceğiz. Zira 20 Eylül itibariyle başladı. Keşfetmeye insanlar açılışı yapıldı ve 29 Ekim tarihine kadar 2023 yılı içindeki bu bir aydan uzun süre boyunca aslında keşfetmek, keşfetmek diyorum çünkü bahçelerde bazen karşınıza gizli noktalarda da çıkabiliyor bu işleri görmek mümkün. Ee, Fatoş'un davetin özel taraflarından biri de e, Freeze Captura getirdiği yeni vizyon ve değişiklikler bu kamusal alanda sanat projesine. İkincisi de Freeze Londra'nın 20. edisyonuna. Denk geliyor olması zaten böyle de bir vesile var Freeze programlarının daha çeşitlenmesinde, zenginleşmesinde. Fatoş hemen bu davetten yola çıkarak başlamak istiyorum. Freeze'de yolların nasıl kesişti? Eminim geçmiş yıllarda da birlikte bir şeyler yapıyordunuz, programlarda birlikteydiniz. Senin uluslararası başka fuarlara da küratöryel yaklaşımlarına katkıda bulunduğunu da bilerek soruyorum. Ama Freeze'de yolların nasıl kesişti bu 20. yıl edisyonu özelinde? Hı hı. E, çok teşekkürler Çelenk. E, ya aslında Frizle hani gerçekten söylediğim gibi uzun zamandır bir iletişimimiz var. Özellikle Friz'in işte stand e, prizelerinde ya da e, seçici kurul e, anonsları yani seçici kurullarında yer almıştım daha önce. E, ama Friz Sculpture aslında çok da yeni bir e, iletişim diyelim. Evet. Ve bildiğin üzere veya bilindiği üzere Freeze Sculpture 11. edisyonunu gerçekleştiriyor bu yıl. 10 yıldır Claire Lilley, Yorkshire Sculpture Park'ın direktörü olan Claire Lili, bu Free Sculpture sergisinin küratörlüğünü üstlenmişti. Ve geçen yıl Yorkshire Sculpture Park'ın ana direktörü olarak atandığında artık hani Free Sculpture yapamayacağına karar verdi ve kendisi bu görevden indi. Hı hı. Biraz direkt çeviri oldu ama ondan sonra freeze zaten ben uzun zamandır hani kamusal alanda sanatla ilgilendiğim için bunu zaten Türk izleyicisi belki ta 11 yıl önce yaptığım işte Beklenmedik Karşılaşmalar kitabından anımsayabilir. Ee, uz yani uzun zamandır ilgilendiğim bir alan olduğu için de e, Frizz'le iletişimimiz başladı. Ve bana geldiklerinde ve beni en çok heyecanlandıran şu oldu. Yani yeni bir vizyon istiyoruz ve bu vizyonu e, gerçekleştirmende de sana sonsuz destek olacağız. Bu açıklık benim için çok önemli. Ee, zaten hani geçen yıl açık e, kart sergisinde de aslında Tabii. o biraz sanatçılara vermeye çalışmıştım çünkü aslında bana verilen bu kart blanche beni her zaman çok daha heyecanlandıran ve e, nasıl diyeyim düşünülmemiş noktaları düşünmeme e, öne olan bir şey dolayısıyla yeni bir vizyon geliştirmek benim için çok heyecan verici oldu 10. yılın sonunda yani bütün o 10 edisyonu takip etmiş ya da en azından üzerine araştırma yapmış biri olarak hep aynı artistik direktörün elinden çıkmış. Bence üst üste eklenmesi de başka tür bir bütünlük darz eden bir programa yeni bir vizyon getirmek hem e, hem zorlanılabilecek bir tür challenge olarak ifade edebileceğimiz bir alan hem de son derece keyifli olmalı çünkü yaratıcının sonsuz kullanabileceğin hele ki seni davet edenler buna alan da açıyorlarsa baştan buna hazırlıklarsa hatta seni tam da bu sebeple davet ediyorlarsa ne ala demek lazım şimdi puarlarda e, bu tarz küratöryal seçkiler zaman zaman ikinci planda kalabiliyor böyle bir yerden sormak istiyorum çünkü puar ne olursa olsun misyonunda temelinde galeriler Satış, büyük o şatafatlı aslında fuarın ana hatta galerilerin olduğu mekanda dönüyor. Diğer panel programları, kamu programları, etraftaki küratöryel seçkiler zaman zaman daha ikincil kalabiliyorlar. Free sculpture, bunu pek de gözlemle gözlemlemediğimiz bir oluşum. <gülüyor> ee, bunun bence... E iyi yanlarından biri, bunu sağlayan yanlarından biri de diğer küratölyel programların, o küratölyel sergilerin, seçkilerin vesaire'nin yani tersine fuardan çok daha önce açılması ve fuardan sonra da devam ediyor olması. Dolayısıyla tabii ki fuarla ilişkili, fuarın bir parçası ama fuardan bağımsız işleyen, hele ki kamusal alanda sanat dediğimiz zaman heykellerin sadece 3-5 gününde bir parka yerleştirilmediği, dolayısıyla sanatçının da küratörün de programı oluşturan herkesin de emeğin hakkını verecek, ...şekilde izleyici tarafından... işte ...beş hafta boyunca gezilebilecek bir şey. Ee, sen parkı nasıl ele aldın? Daha önce de defalarca... ...kamusalanda sanat sergilerine... ...Free sculpture, ...ev sahipliği yapmış. Bu parkı... ...aynı zamanda bir Londralı olarak nasıl ele almayı... ...tercih ettin ve bu beş haftayı... ...nasıl kullandın? Hı hı. E, çok güzel bir soru, çok teşekkürler. Ö öncelikle dediğin gibi Free Sculpture... ...aslında Freeze fuarlarının... ...tek e, kamuyu açık... ...ve bedava etkinliği. Ve e, söylediğin gibi fuarı aslında e, çerçevesinin içine alıyor. Daha önceki edisyonlarda mesela Ağustos'ta başlayan Freeze Sculpture e, sergileri görmüşüzdür. Hani Ağustos'ta başlayıp Ekim sonunda hatta Kasım ortasında kapanan bu yıl daha küçük bir e, alanımız var. Altı haftaya yayılıyor sergi. Ama bu altı haftanın içinde sadece bir haftası Free Sculpture sergileri ait Diğer haftalar e, hani Free sculpture'ın kendi başına durduğu e, zaman dilimi. Ve benim için önemli olan aslında bu e, free Capture etkinliğine bir sergi gibi yaklaşmaktı. Ve aynı zamanda mesela son 10 yılı tarayarak mesela neler yapılmış, hangi sanatçılar kaç kere e, hangi işleriyle yer almış onları tarayarak onların üzerinden bir de e, parkı gözlemleyerek e, yani bu hani e, farklı saatlerde parka gidip mesela parktaki e, kullanımı izlemek bu işte nasıl diyeyim koşucuların veya e, parka doğum günü kutlamaya gelmiş olan e, genç kesimin ya da e, düğünlerin veya işte bebeklerini gezdirmeye çalışa, çıkaran ailelerin çok fazla yoğun olduğu bir yerde nasıl bir sergi yapılabilir düşündüm ki şöyle bir şey var aslında bu demografik çok önemli bence hani demin söylediğim gibi hani Regions Park kraliyet ailesine ait bir park onun da hani belli bir e, prosedürü ve kullanım koşulları var aynı zamanda ki bir de hani kraliyet ailesine ait olduğu için de bütün alanları çok güzel çok bakımlı olan bir park. Yani böyle burada hani manicured dediğimiz böyle hani manikür yapılmış her şey kontrollü aslında çok güzel e, hani bir doğa e, diyebileceğimiz yerde aslında doğanın bir temsilinin olduğu bir yer ve çok da merkezi bir yerde yer alıyor Londra'da dolayısıyla yılda e, her yıl free sculpture 800 bin ile 1 milyon kişi ziyaretçi alıyor. Bunlar tabii ki hani çok farklı bir demografik. Hani sanat e, izleyicisinden, sanat profesyonelinden tutun ki işte hani e, bahsettiğim daha genel e, halka kadar. Bu anlamda benim için önemli olan e, nasıl bir e, sergi getirebilirim ki hem e, burasıyla yani Regent's Park'la alakalı olsun, hem de aynı zamanda Regent's Park'a e, İzlenimler, etkilenimler, inspirationlar hmm. e, getesin. Inspirationın in Türkçe'si hani i̇lham. ilham, ilham kaynağı olsun. O o denge benim için çok önemliydi. O yüzden mesela bazı sanatçıları hatta bu yıl bu yıl ilk kez yaptığımız birçok şey var. free sculpturda. Yani yeni vizyonu düşünürken sadece kavramsal bir vizyon değil ama aynı zamanda edimlerle de farklı. Hmm açılımlar getirdiğimiz bir yıl. Mesela bu yıl 7 tane 8 tane sanatçımız yeni iş gösteriyor. Bu 8 sanatçının 5 tanesi benim tarafımdan özel davetle yeni işlerini ürettiler ve bazıları parka dair, parkın özelinde, bazıları parkın seslerini, parkın işte kuşlarını ve sincaplarını da içine alan düşüncesini içine alan işler ürettiler. Yani mesela Hans Rosenström bir ses enselasyonu üretti. Bu ses enstelasyonu da ilk başta hani, o parkın içinde kayıtlar aldı. Ama o kayıtları aldıktan sonra Londra'daki bir e, koroyla e, aslında kendi e, ses e, işini üretti mesela. Yani nasıl diyeyim e, mesela çok farklı terimler vardır e, özellikle. E, kamusal alanda e, heykeli düşündüğümüzde kullanılan işte site specific en çok bilinen hı hı. ama işte site adjusted ondan sonra retrofitted birçok mesela farklı aslında e, heykel yerleştirme metotları var. Ben bu metotların hepsini birden kullanmak istedim. Hı. Hem mekanla birebir ilişkisi olsun içinden çıkamasın hem de Burada olmakla o park herhangi bir parkta ama o parkta olmakla ilişkilensin hem de o parkla alakası olmasın ama o parka geldiğinde bir ilişki kursun eserler. Peki e, eserlerden bazılarına en azından değinmeye vaktimiz olmasını çok istiyorum. Dolayısıyla uh -huh. senin külatöryel vizyonu da daha iyi açarız. Oraya gitme fırsatı bulan bulacak dinleyici için de önden birebir külatörün ağzında en azından dilemiş olurlar. Ama onun öncesinde şunu biliyorum sen uzunca bir e, süredir yani açıldığından bu yana zaman zaman turlar da düzenledin. Yani sanatta bu medyasyon aracılık hakikaten aktarım meseleleri çok değerli. Hele kamusal alanda sanattan bahsediyorsak hele ki çok farklı demokratik demografik kesimlerin zaten o parkı kendi parkları gibi benimsediklerinden ya da orayı gezdiklerinden bahsediyorsak hem free ziyaretçisi için ya da sanat profesyoneli olan ziyaretçiler için hem de diğerleri için aslında seninle birlikte o sergileri, işleri gezmek çok Farklı bir anlam ifade ediyor. Burada nasıl geri dönüşler aldın? Bu senin için nasıl bir deneyimdi? Bunun programa nasıl bir katkısı var senin açığında? <gülüyor> ee, şimdi şöyle baş, başlayayım. Mesela bu sene ben hani heykele yaklaşımımı gelişletilmiş heykel nosyonundan e, oluşturdum. Dolayısıyla hani heykelle sorunu olan, heykelli, heykeli sorun sağlaştıran başka mecraları da heykel üretiminin içine katan sanatçıları seçtim. Bu e, mesela İngilizce'de hani expanded notion of sculpture olarak geçiyor. Bu expandedness e, aslında o bir metodolojiye dönüştü sonra benim için. Nasıl bunu mesela e, parkta yaptığımız bu etkinliğe nasıl en fazla e, ilişkilenme alanı kurabilirim? Dolayısıyla hani bizim bir public program... Baş, baş, baş, başlığı altında programlarımız var. Mesela sanatçılarla e, online Zoom üzerinden konuşmalar yaptım. Bunlar işte freeze'in kanalında yayınlanıyor. Veya bu yıl performans programımız var. İşte freeze'in açılış günü e, yani Freez Kapçın açılış günü bu Freez haftası boyunca ve son günümüzde 29 Ekim gününde yapacağımız performanslar var. Ve bu performansın yanı sıra bir de yani mesela ben çok fazla şu an tur yapıyorum özellikle e, patron yani işte koleksiyoner gruplarına veya çeşitli e, büyük kurumların e, işte koleksiyonerlerine işte e, çok fazla turlar yapıyorum. Ama bu turlar genellikle hani halka kapalı ve sadece özel bir kesime yapılan turlar. Bunu biraz açmak istedim. O yüzden de mesela ilk pazar Phillips Sculpture Sergisinin açıldığı ilk pazar ve son pazar e, günleri kamuya açık ter, e, tur yapıyorum ve işte 24 e, Eylül'de yaptığımız e, turda 100'den 150 kişiden fazla kişi geldi <Gülüyor> inanılmaz eğlenceli bir şey aslında bu da çünkü yani eğlenceli şu anlamda e, hem onore oldum hem de aynı zamanda bu hani sergile olan heyecanımı paylaşabileceğim çok daha büyük bir kitlenin katılımının gerçekleşmesi çok güzel oldu. Aynı zamanda mesela bu yıl ilk kez gece turları yaptık. Bu gece turları da yine halka açıktı. Ve park kapandıktan sonra bildiğinizde hani bu dediğim gibi kraliyet ailesine ait bir park hı hı. ve sadece gün doğumundan gün batımına kadar açık. Gün batımı sonrasında işte akşam sekizde bir de dokuzda elimizde şeyle e, lan e, torçlarla ugh. fener fenerle elimizde fenerle parkı gezdik yani parkta ser, yani parkta alternatif bir tur yaptık mesela yani bu tarz e, açılımlar yapmak benim hem hoşuma gidiyor hem de ee, izleyiciye farklı bir bağlam farklı bir deneyim sunuyor diye düşünüyorum. Mesela 29 Ekim'de işte bir tane tur yapacağım. Bu turda saat 3'te gerçekleşecek. Onun sonrasında Holly Stevenson'la Humal Kabakçı'nın bir performansı var. Ondan sonra da Jill Bradley'nin işinin Poplar, Londra'da Poplar e bölgesine gideceğini e haber veren bir e handover performansımız olacak. Harika. Peki sanatçı seçimlerine de bu noktada artık geçebiliriz. Sanatçı seçimlerinde şöyle sanatçı sitesine baktığım zaman hakikaten farklı dönemlerden, farklı coğrafyalardan, farklı heykele genişletilmiş yaklaşımları olan isimler dikkatimi çekiyor. Ee, Türkiye'den de iki isim aynı zamanda dikkatimi çekiyor. Bunlar arasında Gülsün, Kara Mustafa, Ayşe Erkmen. Ayşe Erkmen üstelik de senin bahsettiğin o yeni iş yapmak üzere davet ettiğin sanatçılardan biri. Ayşe Erkmen her zaman... Sky is the limit bu alanda hakikaten sınırları zorlayan, <gülüyor> e, prodüksiyon açısından ekibi de zorlayabilen, son derece mükemmelliyetçi ama sanat tarihine de yön verici, cesaretle işler ortaya koyan bir isim. E, Gülsün Kara Mustafa da keza öyle ama Ayşe Ertmen yepyeni bir işte ortaya koyduğu için bu vurguyu yapmak <gülüyor> istedim. Onların işlerine de tabii ki odaklanabilirsin ama hani özellikle yeni işlerden ve sanatçı seçimindeki perspektifinden biraz bahsetmen iyi olur. Evet, yes, severek. Şimdi benim için şey çok önemliydi. E, son 10 yıla baktığımda daha çok büyük galeriler tarafından temsil eden sanatçıların friskapçıda yer aldığını gördüm ve ben biraz bunu kırmak istedim. Tabii ki o demografik çok kolay kılabilecek bir şey değil. Hani özellikle kamusal alanda bir sergi yapmak veya bir sanat eserini e, konumlandırmak oldukça e, büyük bütçeler gerektiren bir durum. Dolayısıyla mesela birçok farklı formülle çalıştık. Hem bazı formüller mesela işte hani o genişletilmiş heykel kavramında sadece anıt, anıtsallaşmış veya büyük boyutlu heykellerin yerine veya yerin e, büyük boyutlu heykellerin yanı sıra daha farklı boyutta veya farklı materyaller kullanan e, heykeller seçtik. Mesela Holly Stevenson ilk kez bir seramik e, heykelle e, katılıyor veya işte alüminyum uh, uh, cast heykelli, heykelle katılanlar var. Yani sadece işte bu mermer, uh, steel, uh, yani bazı hani kamusal alan heykel malzemelerinin dışına da çıkmaya çalıştık. Ama aynı zamanda ben biraz da sanatsal pratik değerde zenginleşmek istedim. Dolayısıyla çok genç sanatçılarımız var bu yol katılan. Yani işte otuzlu yaşlarının uh, ortasında olan iki sanatçımız var ve ilk kez Mesela kamusal alanda e, sergi yapıyorlar e, ve bunu aynı zamanda biraz da şeyle de birleştirmek istedim. Hem yerli yani hem çok deneyimli sanatçının yanı sıra az deneyimli sanatçıları bir araya getirmek ve aynı zamanda hani sadece Batı'ya ait e, heykel nosyonunu üreten sanatçının yanı sıra Batının dışındaki ülkelerden ve altyapılardan gelen, yine batıda yaşayan veya hani e, yaşamayan sanatçılardan da bir e, seçki olmasını istedim. Çünkü o, o hani nasıl diyeyim e, o çoklu bakış, çoklu perspektif benim için çok önemli. E, sadece bir yerden bir hikayeleme, bir sanat tarihi oluşturmak yerine e, onu açabildiğimiz kadar açmak. Bu anlamda Mesela sanatçıların heykele yaklaşımı da çok önemliydi. Demin hani çok güzel bahsettiğim gibi Ayşe Erkmen çok daha kavramsal e, bir şekilde heykel e, medyumuna yaklaşıyor. Ve e, onun yaptığı eserde aslında bahçe içinde bir bahçe öğretmek. Yani e, Model for a Moss Column e, is, is, ismi ve bir beş metrelik bir taş kolon Hı -hı. etrafı e, yosunla çevrili. Ve bu yosun hani e, sulanıyor ve böylelikle Sergi süresince büyüyen bir e, heykel. Sergi sü süresince büyüyen bir başka heykelimiz daha var. O da Gada Amer'in işte My Body, My Choice isimli e, eseri. O da 14 e, e, harften oluşan e, ve işte e, burada hani plant pot diyoruz ama şey saksı, Taksı. saksı heykel. 14 harf saksından oluşan bir heykel ve aynı zamanda bu hani my body my choice e, feminizm özellikle 60'lı ve 70'li yılların feminizmine çok büyük gönderme yapıyor ve bu e, feminist oluşumda aslında kadının bedeninin ve bedeninden aldığı hazın geri planda kaldığını bu anlamda da hani aslında o haz alma prensibinin de Feminizmin içinde önemli bir yer almasının gerekli olduğunu söylüyor Gadamer. Gülsün Kara geldiğimizde aslında onun var olan bir işini gösteriyorduk. Fakat çok güzel bir, nasıl diyeyim, twist, çok güzel bir dönüşüm oldu bu free sculpture kapsamında. Yine o genişletilmiş heykelle de aslında çok paralel bir dönüşüm oldu ve augmented reality. Artırılmış Yapar... gerçeklik diyoruz. Artırılmış gerçeklik. Artırılmış gerçeklik harika. Artırılmış gerçeklik tekni tekniğiyle üretildi eser. Böylelikle e, bir e, kaidemiz var. Yani e, parkta yer alıyor ve ilk başta herkes bir kaideye zaten hani e, soruyla bakıyorlar. Neden bu kaide var, heykeli nerede, heykel kaide mi, kaide heykel mi falan <gülüyor> gibi. Ama hemen kod, ya, yan tarafında böyle okuduklarında ve o QR kodunu e, telefonlarından okuttuklarında aslında heykeli görmeye başlıyorlar o kaidenin üzerinde. Ve bu heykel de işte 21. yüzyılın e, anıtı. Yani işte Monument for 21st Century. O da o anlamda da çok güzel bir aslında üst üstelik oldu. Hem 21. yüzyıl teknolojisini kullanarak bu anıtı gerçekleştirmek hem de aslında Gülsün Karı Mustafa'nın heykeli oldukça politik de bir heykel. 1920'li yılların ders kitabından alınmış figürlerin üst üste konup sansürlenmiş olduğu böyle aslında mesela hani Japonya'da bu joinery teknik denir işte birbirinin içine giren e, girecek şekilde üretilen bir heykel yani e, hani çünkü mesela heykelin İngilizce'de hani sculpture to sculpt böyle bir formu bir şeyle oluşturmak <gülüyor> <Mesela> işte <gülüyor> eğer mermeriniz varsa onu e, eriterek bir form oluşursunuz ama mesela şu an yani yani özellikle modernizm sonrasında heykeller hani konstrakt edilebiliyor veya e, baş, etrafındaki e, e, şeyler değiştirilerek heykel oluşturulabiliyor evet, çok iyi anlatamadım ama mesela o anlamda da e, Gülsün e, Karımsapa'nın heykeli çok e, ilgili ilginç ve çok daha e, çok büyük bir dinamik getiriyor hem politik okumaya hem de aynı zamanda bu söylediğim gibi günümüz teknolojilerine Fatoş harika. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Su gibi aktı bu program hakikaten. Fatoş Üstek'le birlikteyim. E, zamanınız var bu programı dinledikten sonra. 29 Ekim 2023'e kadar Free Sculpture Regions Park'ta, Londra'da deneyimleme ya da üzerine... E, Söyleşileri, sanatçı videolarını, fotoğrafları bakıp inceleme fırsatınız var. 20 Eylül'de başladı Freeze Capture. Freeze Capture'ın 11. edisyonu Fatoş Üste'ye emanet edilmişti. Freeze'in ise 20. yılında başka ne, ne programlar yapılmış olduğunu umarım bazılarını zaten deneyimlemiş oldu biz bu programı yayınlarken. fotoş çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok uzun konuştum galiba. Ben... Harika. <gülüyor> Yo, umarım ileride bir program daha yapacağız. Kısacık da olsa duyurmuş olurum. Senin aynı zamanda sanat kurumlarının geleceğine dair yayınlamış olduğum bir kitap da var. En azından meraklısı şimdiden onunla ilgili bir şeyler takip edebilir internette. Bir programda ileride onunla ilgili seninle konuşacağız. Tamam. Zaten evet. yeni yılda çıkacak kitap. O yüzden yeni yılda yeni yeni bir konuşma çok güzel olur. Çok teşekkürler Çelenk davet ettiğin için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Harikten Sanat gezegenden kültür sanat haberleri okay. bir <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra.